şeytanı erjim bismillahirrahmanirrahim alamin ve salatu ala ve ve ala Muhammed ve ve Muhammed Allahu celle celaluh Muhammed Allahu celle celaluh Muhammed Allahu celle Teala ve takaddes mübarek eylesin Hocamızın bir mektubunu daha inşallah bu akşam sizlerle paylaşacağız. Ramazan-ı Şerif ayına girmeden efendim, son Şaban ayının son günü inşallah bu akşam da Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi olacak. Bu mübarek aya kavuşturan Rabbimize sonsuz hambi fenalar olsun. Şimdiden gecesini gündüzünü en güzel şekilde ihya etmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Evet 19 Temmuz 2012. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ramazan, insanlara hidayet olan Kur'an'ın kendisinde indirildiği büyük bir aydır buyuran, allah Teala hazretlerine nihayetsiz hamd fenalardan, kendisinde bin aydan hayırlı bir gece bulunan büyük bir ayın gölgesi üzerinize bastı. Onun hayrından mahrum olan, gerçek mahrumdur buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ve âli ashabına hadsiz ve adsiz salatü selamlardan sonra şunu ifade ederim ki Seyyid İbrahim el hazretlerinin firakı gerçekten beni de sizi de mahzun etti Rabbim Celle Celaluhu en yakın zamanda tekrar buluşmayı müesser eylesin Amin. mübarek insan bizleri maddeten ve manen yedirip içirerek hediyeler vererek icazetler vererek kokular sürerek hastalarımızı okuyarak Cenazelerimize dualar yaparak, vaaz-ı ederek, dersler okutarak, evlerimizi ocaklarımıza gelip nurlandırarak, feyizleriyle, bereketleriyle tam bir Ehl-i Beyt mensubu olduğunu göstererek aramızdan ayrıldı gitti. Böylece bize kıymetli ecdadının keremini, cömertliğini, ikramlarını özellikle de en büyük dedesi Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüklerinden bir nebzeyi ihtar etmiş oldu. Ben kendisine yıllarca hasret çektim. 27 sene önce İsmaila camiine Efendi Hazretlerimizi ziyarete ilk geldiğinde Efendi Hazretlerimiz İstanbul'da yoktu. İlk beni tanıdı, onu o zaman Kumrulu Mescid'in karşısında olan annemin evine götürdüm ikram ettim. Kendisi tarap ya da bir ev taraf ya da bir ev tutmuştu. Bir ay kadar kaldı. Efendi Hazretlerimiz dönünceye kendisini evinde ziyaret ettik. Ertesi sene tekrar geldi, Efendi Hazretlerimize intisap etti. Yine Tarabya'da ikamet etti. O efendi hazretlerine geldi. Efendi hazretleri de ona gitti. O sırada Şam-ı Şerif'in ulularından ve Halid-i Bağdadi Kudisesi Ruh'nun dergahında hat Şerif okutan Allah korkusundan sürekli ağlayan Bedrüddin Galeyani Hazretleri ile Şam Üniversitesi hocalarından olan kardeşi büyük alim Sadüddini Galayini Hazretleri Efendi Hazretleri'nin misafiri olarak İsmaila'da kalıyorlardı. Tam o günlerde Medine-i Münevvere ulemasından olan hapishane vaizi Efendi Hazretlerimizin kadim dostu ve dünyadaki şehirlerdeki, dağlardaki hatta mağaralardaki bütün evliyayı tanımasıyla mağruf meczupların şeyhi Ömer Melahifçi Hazretleri de İstanbul'a geldi. Beni de 1981 yılından beri Efendi Hazretleriyle ilk hacımdan, hacımdan tanırdı. Rahmetli Hacı Kemal'in arabasıyla hepsini topladım. Hepsini aldım topladım ve Seyyid İbrahim Hazretlerini Tarabya'da ziyarete gittik. Bize yedirdi içirdi. Sonra hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşığı olan bu zatlar durur mu? Başladılar zikirlerle, dualarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem medheden kasideler okumaya, Medine aşkını, yeşil kubbe hatırasını canlandıran beyitler söylemeye. Ya eyyühe kubbetül hadrâ'u malik. En yeşil kubbe, ne halin var? Bunca kubbe var, yeşil olan da var ama neden senin gibisi yok? Kalet cemali bi Muhammedin nevvera cemi'al memalik. Cevabı şöyle oluyor, Benim güzelliğim bütün alemleri nurlandıran, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan olduğu için diye hatırladığı mısraları söylemeye gece yarısına kadar devam ettiler. Öyle bir gece geçirdik ki, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aşkından ağlamalarla sevginin alametlerini ortaya koyan bir gece ki hayatımda öyle zevkli bir gece hatırlamıyorum. Efendi Hazretlerimizi tanımam sayesinde ne alimler tanıdım, ne veliler gördüm, ne aşıklarla ne sadıklarla karşılaştım ve onları Allah için çok sevdim. Anamdan, babamdan, çoluğumdan, çocuğumdan daha çok sevdim. Bu sevgiyi de lafta bırakmadım. Sağlığımdan, sıhhatimden, vaktimden, keyfimden fedakarlık ederek, feragat ederek onların sohbetlerini, derslerini, komşuluklarını her şeye tercih ettim. En çok güvendiğim amelim de zaten bu, lillah ve fillah olan muhabbetimdir. Rabbim cümlemize bu sevgiyi bahşeylesin. Amin. Kalplerimize bu hubbu içirsin inşallah. Amin. Amin. Bir hadisi kutside, kün tükenzen mahviye. Ben gizli bir hazineydim. Fehabtu en tanınayım sevdim. Tanınmayı istedim. Fehalakul halka li'uraf. Tanınayım diye de mahlukatı halk ettim. Hadisi kutsisinde beyan edildiği veçile, yaratılış sebebimiz hepimizin yaratılışına sebep olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaratılış sebebi ve bidayet noktası. Şairin dediği gibi Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Mübarek Seyyid İbrahim Hazretleri geçen hafta artık ayrılmamıza günler saatler kaldı diye başladığı sohbetine Ben sizi Allah için çok sevdim, siz de beni çok sevdiniz, sizinle buluştuğum zaman gönlüm ferahlandı, sizden ayrı kaldığım zaman beni sıkıntı kapladı Sizin gibi salih insanların yüzlerini gördüğümde sizden muhabbet rayihası kokluyordum sizi olan bu sevgimin bana şefaatçi olmasını umuyorum diye devam etti. Görüyor musun? Siz bu duyguları hissettiniz mi? Ya sizinle buluştuğum zaman diyor gönlüm ferahladı diyor. Sizden ayrı olduğum zaman diyor beni sıkıntı kapladı diyor. Sizin gibi salih insanların yüzlerini gördüğümde sizden muhabbet rayası kokluyordum diyor. Demek şu meclislerde öyle güzel kokular var ki onu alacak demek burun olsa he? İnsanlar demek buralardan ayrılmayacak. Evet. Böyle devam etti. Ve hubbu fillah makamının faziletine delalet eden ayet-i kerime ve hadis-i şerifler beyan etti. Bunlardan bir kısmını nakledecek olursam. Mealen. Estağfirullah. El-ekhillâhu u izin ba'duhum li ba'dın adubbun illel müttekin. O dünyada samimi olan dostlar. Yevme işte o onların e, o günde bazıları onların bazısı libabin, bazısı için adübün düşman olacaklar. Evet. Yani devam edelim. İllel muttakîn ancak takva sahipleri müstesna. Çünkü onların dostluğu Allah uğrunda olduğu için sürekli olacaktır. Ayeti kerimesinde Dünyadaki sevgilerin ve dostlukların ahirette yok olacağını hatta düşmanlığa dönüşeceğini ancak takvan sahiplerinin Allah için olan sevgisinin devam edeceğini onların bu muhabbetten fayda göreceklerini beyan ediyor. Dünyada ne adamlar var yediği işte ayrı gitmiyor ama ahirette bak ne yapacaklar? Efendim dünyada can ciğer kuzu sarması ahirette birbirlerine düşman ama Allah için olan dostluklar şu meclislerde olan sevgiler muhabbetler demek ne yapacak? Devam edecek ve ahirette de inşallah fayda göreceğiz. Rabbim fayda görenlerden eylesin. Amin. Rabbim Allah için olan sevdiklerimizi, ahiret kardeşliklerimizi ziyade eylesin. Amin. Evet devam ediyor. Yani hocamız Seyyid İbrahim İbrahim Aksayi Hazretleri'nin bu dostlukla muhabbetle alakalı yapmış olduğu o sohbetten alıntı yapıyor. Kişi Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdikten sonra mümin kardeşini de nefsi için değil, işine yaradığı için değil, faydasını gördüğü zaman değil, Allah için, din kardeşliği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olduğu hatırı için sevecek. Böyle yaparsa imanın halavetini yani tadını bulur. Yoksa imanı kemale eremez, tadını fark edemez, surette kalır bugünkü müslümanların ekserisinin hali budur görmüyor musunuz benim gibi hakkı söyleyen burada tabii cümbeli hocamız antiparantez yorum yapıyor benim gibi hakkı söyleyen kimsenin şahsına hakaret etmeyip sadece dinimizin ve ehli sünnetin müdafasını hedefleyen bir adama işlerine gelmiyor diye ne oyunlar ettiler ne zulüm yaptılar kardeşin nefsi için değil de Allah için seven biri böyle yapabilir mi heyhat bu zalimler imanın tadını nasıl tadabilirler Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Selâfun nefihi ve ceđa ve iman. Üç şey vardır ki onlar kimde bulunursa o kişi imanın tadını bulur." buyuruyor. Nedir onlar? "Eyyekunullahü ve Resûlühü ehabbe ileyhim min ve Resûlünü onların dışında kalan her şeyden ne yapacak, daha çok sevecek. Ve yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illâ lillâh." Sevdiği kişiyi ancak Allah Teala Hazretleri için sevecek. Bir de ve eyyek fil küfre kemâ yekrahu nar Bir de gözü bakarak diri diri ateşe atılmayı istemediği gibi kafirliğe dönmeyi de öyle çirkin görecek. Bir adam ateşe atılmak ne kadar kerih geliyorsa, ne kadar zor geliyorsa kafirliğe dönmek de böylesine çirkin gelecek, böylece böylesine efendim kötü gelecek. İşte böyle buyuruyor. İşte kişi sevdiğini Allah için severse ona ana baba bir kardeşinden ileri olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce daha hanifiyet dini üzere olan Kus İbni Saida radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi رُبَّ أَخِلَّكْ Nice hakiki kardeşin vardır ki لَمْ تَلِدْهُ Onu annen doğurmamıştır. Nice hakiki kardeşlerin var ki aynı anneden doğmamışsındır. Evet. Bu sevgi yarın ahirette güneş tavan boyu yaklaşıp insanlar kendi tellerinde boğulacağı vakit Allah için birbirini sevenleri Allah'ın Teala'nın gölgesine kavuşturacaktır inşallah. Rabbim nasip eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Seva'a tün yu zilluhumullahu fî zillihi zille illâ Allah'ın Teala'nın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah'ın Teala ne yapacak? Yedi zümreyi, yedi grubu kendi gölgesinde gölgelendirecek. Evet, darajul anitaha işte filajte ve vatefer rakali. Yani bunlardan bir tanesi de Allah için birbirlerini seven, o orada toplanıp, o yolda dağılan iki kişidir buyuruyor. Yani bu yedi tane ama Cübel hocamız ne yapıyor? Sadece burayla alakalı olduğu için bunu almış. Usulü ü fıkıhta zikredildiği üzere hadis-i şeriflerde geçen sayılar tahdit için değildir. Yani bir sınırlama, bir hudut belirlemek için değildir. Yani bu müjde sadece bu yediye mahsus değildir. Başkaları da buna nail olabilir ama bu yedi zümrenin özelliğine binaen tahsis edilmiştir. Evet bakın diğer altı zümre ise onları da sayıyor. Adaletli devlet reisleri, kalbi devamlı camilere bağlı olanlar, Allah'ın gizli canıp gözleri yaşaranlar, Güzellik ve makam sahibi kadından zina teklif alıp da Allah'tan korkarım diyerek bu daveti reddedenler, tepenler. Sağ ellerinin verdiklerini sol elleri bilmeyecek kadar gizli sadaka verenler. Altıncısı Rabbine ibadetle yetişen gençler. Tabi yedincisini zaten baştan söyledik. O da Allah için birbirini seven, Allah için toplanan ve Allah için dağılan kimselerdi. İşte bu kimseler o gölgeye girecekler. Rabbim bu zümrelere en azından birine bizleri dahil eylesin amin. amin Kuvvetli amin denilecek bir dua Öyleyse duayı tekrar yapalım Rabbim bu zümrelere en azından birine bizleri de dahil eylesin Amin Mevlana Kuddüse Sirru'nun buyurduğu gibi Ve hâzâ duâun lâ yuraddu fe innehu duâun li esnâfil beriyeti Bu bir duadır ki gerçekten geri çevrilesi değildir çünkü bu bir duadır ki bütün mahlukata şamildir diyor. Evet bu sevgi ki Allah'ın u bize karşı sevgisini kesinleştirmektedir. Nakledildiğine göre Ebu Müslim El-Havlani radıyallahu anh Dimeşk Mescidi'ne Şam'daki Emevi Camii'ne geldiğinde evet Dimeşk tabi Şam'ın efendim bir ismidir. Dolayısıyla Şam'daki Emevi Camii'ne de demek Dimeşk Mescidi deniyor. Oraya geldiğinde Cemaatin nur yüzlü bir zata çok tazim ettiklerini, onun sözünden hiç çıkmadıklarını görmüş. O zatın kim olduğunu sorunca Muaz radıyallahu olduğunu öğrenmiş. O gece mescide erkenden gidip onunla tenhada görüşmek istemiş. Fakat onun kendisini geçtiğini görmüş. Yani her ne kadar erken gitse de ne oluyor? Onun daha erken geldiğini görüyor ve bakıyor ki gelmiş kendisinden önce orada namaz kılıyor. Muaz radıyallahu sürekli namaz kılıyormuş. Namazını bitirince yanına gelmiş ve selam vermiş. Ve demiş ki, Seni Allah için seviyorum demiş. Muaz radıyallahu Sen beni gerçekten Allah için mi seviyorsun diye sormuş. Hatta üç kere ant vermiş. O da evet diye yemin edince, Muaz radıyallahu demiş ki, Öyleyse sana müjdeler olsun. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Yakulullah teala. Mevla-u Teala buyuruyor ki, ''Ve cebet muhabbeti lil mütehabbine nefiye vel mütezavirine fiye, vel mütecalisine fiye, vel mütebaziline fiye. Ben Resulullah'ın böyle buyurduğunu duydum. Yani Resulullah buyuruyor ki, allah Teala hazretleri şöyle buyurdu diye Efendimiz beyan ediyor. Yani bir hadisi kutsi. Ne demiş Mevla? ''Ve cebet muhabbeti lil mütehabbine nefiye benim için birbirini sevenlere, sevenleri benim de sevmem cib oldu. Evet, velil mütecalsi, evet, velil mütezaviri nefiye. Benim için evanim birbirini ziyaret edenlere, velil mütecalsi nefiye. Benim için evanim birbiriyle oturanları, velil mütebedili nefiye. Benim için birbirine cömertlik yapanları, malını bezledenleri. Benim de sevmem vacip oldu yani kesinleşti buyuruyor diye e, Resulullah'ın buyurduğunu işittim demiş. Yani o ben seni Allah için seviyorum deyince yani üzerine basa basa teyit ederek gerçekten Allah için mi? Yani hiçbir maddi menfaat çıkar efendim bu gibi ilişkiler söz konusu olmadan gerçekten Allah için mi seviyorsun? Evet dedi. Üç kere sordu, ant istedi. O da yeminle böyle deyince öyleyse sana müjde olsun ben böyle bir hadis-i şerif Resulullah'tan duydum diyor. Ne büyük müjde. Şimdi siz buradaki üç tane müjdeye dahilsiniz. Hangileri onlar? Hem birbirinizi Allah için seviyorsunuz. Hem Allah için her hafta birbirinizi ziyaret ediyorsunuz. Her hafta geliyorsunuz aynı zamanda ne yapıyorsunuz bak. Efendim birbirinizi ziyaret etmiş oluyorsunuz. Hem de Allah için o mecliste, şu mecliste oturuyorsunuz. Geriye kaldı? Bir tek Allah için malını bezletmek, cömertlik yapmanız kaldı. Onu da becerin ki tam muhabbeti ilahiye tahakkuk etsin. Rabbim hepimize becermek nasip eylesin. Amin allah Teala hazretlerinin bir kulu hakkında muhabbeti vacip olursa işte o zaman kendisini kabirde de mahşerde de asla darda bırakmaz, darda koymaz. Nitekim bir haditi şerifte allah Teala'nın mahşerde dara düşen kullarına ne diyecek? Eynel ne bi celali. Benim yücelim hatırına birbirini sevenler neredeler? El yevme uzilluhum fi zilli yevme la zille illa dilli. Ayağa kalksınlar bugün onların günü. Benim gölgemden başka bir gölgenin bulunmadığı bugün ben onları kendi gölgemde gölgelendireceğim buyuracak. Görüyor musun? Yani şu meclislerde Allah için toplanıyorsun ya, Allah için birbirini seviyorsun ya. Mevla ne yapacak? Benim için birbirini sevenler nerede? Herkes orada mahşer gününde daralmış, sıkılmış. He, Binlerce sene beklenilecek. Güneş tavan kadar yaklaşmış böyle bir durumda. Mevla Teala benim için birbirini sevenler nerede bakalım? İşte onlar ne yapacak? Ayağa kalkacaklar. Ve onları Mevla Teala kendi gölgesinde ne yapacak? Özel olarak ağırlayacak. Ya, ne kadar basit görüyor musun? Bir sevgiyle, bir muhabbetle kazandığın dereceye bak, makama bak, kurtulduğun sıkıntıya bak. Evet, İslamiyet'te birçok ameller ve bu ameller için birçok makamlar vardır. Lakin Allah için sevme amelinin kazandıracağı makamdan daha yüksek yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i ne buyurdu? Efdalü'l <gülüyor> a'mân el hubbu fillah ve'l vudu fillah. Amellerinin üstünü Allah uğrunda sevmek ve Allah uğrunda kızmaktır, gaddap etmektir buyuruyor. Elbette amellerinin üstününün kazandıracağı makam makamların alası olacaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde el mütehabbu ne bi celalillahi ala menabir <gülüyor> min nurin. Birbirlerine Allah'ın yüceliği aşkına sevenler mahşer günü nurdan minberler üzerine kurulacaklardır ki ya bi nebi nebiyuna ve şüheda nebiler ve şehitler onlara ne yapacak kendilerine gıpta edecekler halbuki ve şu bi embiye ve le kendileri peygamber ve şehit olmadıkları halde o nurdan minberlerde oturanlar var ya Öyle bir makamdalar ki kendileri peygamber olmadıkları halde, şehit olmadıkları halde peygamberlerin ve nebilerin gıpta edeceği kimseler olacak. Evet, kimmiş onlar? Birbirlerini Allah için sevenler. Ha, i̇şte böyle buyurarak bu hakikati beyan ediyor. Allah için sevmenin faziletini beyansa dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha ne buyursun? Bu sevgi bize lazım. Biz birbirimizi Allah için sevdik. Kötülüklerimizi görmez, iyiliklerimizi görürdük. Çünkü sevenler sevdiklerinin kötülüklerini görmez olurlar. Biz ise birbirlerimizin iyiliklerini örter, kötülüklerini açar olduk. Oysa büyükler bir kavmi sevdiğin zaman Allah-u Teala onların beşeriyet yönünü senden örter de sana onların hususiyetlerini yani özel ve güzel yönlerini gösterir buyurmuşlardır. Biz kaybettiğimiz bu sevgiyi bulmalıyız. Yoksa helak oluruz, cennet yüzü göremeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyor. La tedhulun el cennete hatta tu'minu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz, giremeyeceksiniz. Ve la tu'minu hatta birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmayacaksınız. Yani ne anlaşılıyor kestirme olarak? Birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz oluyor. Ela edullukum ala şeyin. Size bir şey öğreteyim mi ki? Bir şeye dalalet edeyim mi ki اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ Onu yaptığınız zaman birbirlerinizi seveceksiniz. Buyur Ya Resulallah dalalet et. Öğret Ya Resulallah neymiş diye sorunca ne cevap verecek Efem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Aranızda selamı yayın buyuruyor. Selamı yaygınlaştırın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Demek selam vermek sadece duadan ibaret değil karşı tarafa dargın ve kırgın olmadığını ve ona selamet duası yaptığını ifade etmekten öte, selamda ne ulu gaye ve hikmetler vardır ki, onlardan birisi de bu hadis-i şeriften anladığımız üzere aramızda sevgi oluşturmasıymış. Bir de, Esselamu Aleyküm dedikten sonra, ve rahmetullahi ve berekatü eklersen, 30 hasene, yani 30 tane sevap alıyorsun ki, bazen bir hasene, efendim, bir hasene dahi mizanda sağ tarafı ağır getirerek sahibini kurtarabilecek zaten selama rahmet ve bereket dualarını eklersen karşı tarafa daha çok güven ve samimiyet telkin etmiş olursun bizim gibi kaçamak yapar gibi kısık sesle sorulsa He, selam verdim siz duymadınız diyebilmek için verilen selamlar elbette bu faydaları temin edemez selam vermek küs olduğun bir kişiyle bile barıştığına dalalet eder Hangi nedenle olursa olsun insan bir din kardeşine ne kadar kızsa da onunla üç günden fazla küs durması, bunun alameti olarak da selamı sabahı tabiri caizse kesmesi caiz olmaz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِنْ اَيَّهْ جُرَيَخَاهُ فَوْقَ فَلَاتٍ Bir Müslüman için din kardeşini üç günden fazla terk etmesi helal olmaz yeltaqiyani feyuridu hada veyuridu hada bunlar bir yerde karşılaşırlar da biri bir tarafa diğeri de öteki tarafa doğruna abar, döner yüzünü çevirir en hayırlısı kim peki lakayruhuma <gülüyor> ellezi yabda bi selam onların en hayırlısı ise ilk önce selam ile başlayan yani selam vererek küslüye son verendir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor Sevgiyi geliştiren şeylerden biri de musafahadır ki tokalaşma şeklinde değil de eller birbirini kavrayacak şekilde sünnet üzere yapılmalıdır. Evet musafaha. Hatta kitaplarımızda baş parmakların içlerinin birbiriyle temasının katler arasında sevgi temin edeceği zikredilmektedir. Geliyor musun? Musafaha nasıl böyle? Bir de bu tokalaşma. Çok resmi yani. Bazıları da böyle yapıyor parmağın ucuyla. Yani bana şey geliyor çok fırsatçı bir adam yani aman dokunma da bir an önce çekip gideyim yani. Ama müsaafada ne var? Bir samimiyet var. Hakikaten bir muhabbet geçiyor yani. Manevi bir elektrik oluyor yani hakikaten. Evet. Hatta kitaplarımızda diyor baş parmakların içlerinin birbirleriyle temasının kalpler arasında sevgi temin edeceği zikredilmektedir. Bunu evvelce Hacı Dursun Efendi'nin oğlu Süleyman Hoca Efendi'den duymuştum. Sonra kitapta da gördüm. Rabbim onada da selamet versin. Amin. Babası olan, Efendi Hazretlerimizin hocası Dursun Fevzi Efendi'ye de yüksek dereceler ikram eylesin. Amin. amin. Selam selam Risale'mi iyi okuyun. Orada neler öğreneceksiniz? Yani bu selamla alakalı daha pek çok meseleler var. Düşün yani bak. Nereden nereye? Selam vermek aslında cennetin kapısını açıyor yani. He? Birbirinizi sevmedikçe, iman etmedikçe cennete giremiyorsun birbirini sevmedikçe de iman edemiyorsun he? o zaman ne yapmak lazım birbirini sevmek lazım efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor size bak ne öğreteceğim diyor bu selamı aranızda yayarsanız he, aranızda muhabbet artar dolayısıyla demek ki madem selam muhabbeti artıran bir şey öyleyse bu selam meselesini anlamak lazım iyi okumak lazım öyle sadece selamın aleyküm deyip he? geçiyorsun böyle sıradan kalıplaşmış bir ifade değil demek ki onun için bu meseleyi de selam risalesinden iyice yapmak lazım, okumak lazım, anlamak lazım. Bu selamın mahiyetini iyi kavramak lazım. Evet, devam ediyor. Sevginin bir belirtisi de bir kişiye arkasından dua etmektir. Sen böyle yaparsan bir melek de sana ne der? Amin. Ve leke mitlü delik. Duan kabul olsun. Bir misli de sana nasip olsun der. Sen yani gıyabında birine dua ettiği zaman Mesela onun sıkıntıları var, dertleri var. Sen dua ediyorsun, adamın haberi yok. Ya Rabbi diyorsun, onun sıkıntılarını aç Ya Rabbi diyorsun. Melek de diyor ki, amin. Ve leke mitlü dalik. Senin duan, duanı Allah kabul etsin. O ettiğin duanın bir misli de sana nasip olsun. Yani Allah senin de sıkıntılarını açsın diyor. Ne kadar güzel değil mi? Sen kendine etsen belki kabul olmayabilir yani. Ama başkasına ettiğin zaman, he? ki mutlaka kabul melek amin diyor. Bir de melek sana dua ediyor. Görüyor musun bak ne kadar efendim, taktik bunlar. Duaların kabul olunma taktikleri. Demek ki kendisine dua tutturmanın yolu başkasına dua etmekten geçiyormuş. Sevginin bir alameti de mümin kardeşini görmediğin zaman arayıp sormaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ehabbe hahu fel yu'lim buyuruyor. Bir kimse kardeşini severse bunu ona bildirsin buyurmuştur. Kendisi de böyle yapmıştır. Nitekim bir kere Muaz ben Ceban radıyallahu anha ya Muaz vallahi inni bu ke. Ey Muaz vallahi elbette ben seni çok seviyorum. Allah Allah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya. He? Mesajın efendi aslerimiz aramızda. Resulullah'ın varisi. Deşe ki vallahi seni çok seviyorum dese. He? Artık sabah kadar şükür secdesim yapacağım ne yapacağım bilemiyorum yani. Görüyor musun? Ey Muaz vallahi seni çok seviyorum. Resulullah biliyor sallallahu aleyhi ve, ve tabi ne diyor? Yüsike ya Muaz. Sana şunu diyor vasiyet ediyorum, tavsiye ediyorum. Her namazın peşinde ey Allah zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı bana yardım etmeme asla terk etme. He. Ya Muaz la ted'anna fi dubru kulli salatin her bir namazın ardından bunu terk etme. En şunu demeyi. Nedir o? Allahumme enni ala ve şükrike ve hoş ı ibadetik. Bunu belki tabii diyenleriniz vardır. Allahumme enni ala zikrike ve şükrike ve huşn-ı ibadetik. Yani Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki seni çok seviyorum. Sonra diyor ki bunu sakın terk etme. Yani bir adam sevdiğini söyledikten sonra ne var? Değil mi? Güzel bir hediye eder. Yani bir hediyede bulunuyorsun. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem hediyesi nedir? Bak böyle bir dua demek. Evet demek ki insan sevdiğine en büyük iyilik olarak dua öğretebilir. Ha Bak madem seviyorsun bir dua öğretiyorsun. İşte bunu yapanlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiğine öğrettiği duayı bir devine almış oluyorlar, hediye olarak almış oluyorlar. Demek ki insan sevdiğine en büyük iyilik olarak dua öğretebilir. Hele de o dua zikre muvaffakiyet duası olursa Farz olsun, nafile olsun. Her namazdan sonra bu duayı terk etmeyelim. İnşallah. Efendi Hazretlerimiz bu duayı sürekli okurdu. Ali Haydar Efendi babamızın da okuduğunu naklederdi. Arapça olarak ezberlerseniz sünneti ihya etmiş olursunuz. Bilmeyende de yapar manasını söyleyebilir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ben falancayı seviyorum dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bunu kendisine bildirip bildirmediğini sordu. O da bildirmediğini söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer ona Allimhu. ona bildir bunu ona söyle buyurdu. O kişi de bunu yapınca yani gidip sevdiğini ona söyleyince o sevdiği zat ne dedi? E hambekallahu lezi ahbep fi beni kendisi uğrunda sevmiş olduğun Allah da seni sevsin. Şeyh Hazretleri bu rivayetin Ebu Davut'ta zikredildiğini söyledi. Bu rivayetle de bize bir edep hatta sünnet öğretilmiş oldu ki buna göre biri sana seni sevdiğini söylediği zaman sen de ona geride zikredilen sözü ne yapacaksın söyleyeceksin. Tabii Arapçasını söylesen de bizim millet anlamadığı için en azından ne demek lazım? Allah da seni sevsin demek uygun olur. Bazen diyor ya hocam seni çok seviyorum veya ya seni çok seviyorum. Cemaatten, sohbetten, vaazdan, mukabel eden arkadaşın O zaman sen de bende ne diyelim o zaman Allah da seni sevsin Böyle demek uygun olur <gülüyor> Bütün bunlardan anlaşıldığı üzere Din muhabbettir, merhamettir ve rahmettir Yoksa şiddet, nefret ve gızzat değildir Karşı taraf ne kadar günahkar olsa da Hakir görülmemeli selam verip merhaba etmeli. Sonra da arkasından hidayet için arkasından hidayet için dua etmelidir. Eğer bir kişi senin duan ve davetin ile hidayet bulursa onun hayatı boyunca yaptığı bütün ibadetlerin cevabı senin mizanına konulacak. Seyyid İbrahim Hazretleri'nin konuşmasının ek serisini size böylece nakletmiş bulundum. Arada bazen benim katkılarım olmuşsa da onlar azınlıktadır ve cümlelerin akışından anlaşılır niteliktedir. Buradan çıkaracağınız, çıkaracağımız en büyük ders Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak üzere olduğumuz şu saatte herkesi Flash TV'de ve Lale Gül Efendi'ye ayrıca cubbelamethoca.tv adresinde yayınlanan Ramazan sohbetlerini dinlemeye teşvik ederek bu mesuliyetten kurtulmaya çalışmanızdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve, sellem, ve sellemin Ali radıyallahu anh'a buyurmuş olduğu لِيَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ bika رَجُلًا vahiden, خَيْرُ لَكَ مِنْ حُمُرُ Senin vasıtanla Allah'ın Teala hazretlerinin bir kişiyi hidayet buyurması elbette senin için Arapların enfes malı olan kırmızı develerden daha hayırlıdır sözünü düşünürsek şeytanların zincire vurulacağı bu mübarek ayda bu sohbetleri dinlemeye teşvik ederek telefon açarak yahut mesaj atarak sohbet saatlerini hatırlatmak suretiyle bir kişinin bu yolu bulmasına sebep olabilirsiniz. Dünyada sizden zengini ve sizden bahtiyarı bulunmaz inşallah. Sakın kimseyi günahkar diye hakir görmeyelim. Aksine ona ulaşamadık diye kendimizi itham edelim. İmam-ı Azam ve Ebu Hanife Hazretlerinin komşularından ayyaş bir genç vardı. Bu genç sabahtan akşama kadar içer, Geceleri de yerinde duramaz naralar atıp küfürler savurarak etrafı dayanılmaz derecede rahatsız ederdi. Bir gece gencin attığı nağralar atıp imam sabahleyin gidip gencin başına bir hal gelip gelmediğini araştırdı. Arkadaşları içki yüzünden kavgaya karışıp hapse atıldığını söylediler. <gülüyor> Ebu Hanife Hazretleri bu duruma çok üzüldü. Hapishaneye giderek yetkililerden onu serbest bırakmalarını rica etti. Memurlar ancak kefalet ile serbest bırakabileceklerini söylediklerinde İmam-ı Azam Hazretleri kefil oldu ve sarhoş komşusunu hapisten kurtardı. Durumu öğrenen genç derhal İmam'ın yanına koşup nedamet gözyaşları döktü. Artık içkiye tevbe ettiğini, artık içkiye tevbe ettiğini söyledi. Bundan sonra ona layık bir komşu ve talebe olacağına da söz verdi. Büyük İmam gence şefkatle baktı ve hüzünlü bir sesle, "Delikanlı, Görüyorsun ya, seni gerçekten biz ziyan ettik. Sana ulaşma gayretini gösteremedik. Asıl sen bize hakkını helal et dedi. Allah Allah, görüyor musun? Biz duysak öyle biraz da bize rahatsız eden birisi. içeri düştü, ne dersin? Hak etmişti, canım iyi oldu ya. Adamdan da kurtulduk dersin. He? İçkiyi boş ver, vaaz eden adam bile içeri düşünce böyle diyen var mıymış yani? Ee, evet. Evet. İmam-ı Azam Hazretleri'nin bu şuurunu en güzel şekilde kavrayarak hayatımıza tatbik etmeye ne kadar da muhtacız. Bu milletin gidişatından kendimizi ne zaman mesul hissedeceğiz? Ne zaman topluma karşı vazifelerimizi yapıp yapmadığımızın muhasebesini yerine getireceğiz? Evet bazı mühim tebliğlerim. Bir, kıymetli kardeşlerim. Seyit Hazretleri'nin açıkladığı muhabbet alametlerini düşündüğümüzde bu fakirin sizi Allah için çok sevdiği, size hizmeti kendi sağlığından ve en yakınlarından daha önemli tuttuğu ortadadır. O zaman sizin de Allah için beni sevmeniz icap ediyor ki bunu da yaptığınıza inanıyorum. Hocamızı Allah için seviyor musunuz? Seviyoruz. Seviyor musunuz? Seviyoruz. Rabbim bu sevgimize şahit olsun inşallah. Amin. Geçen mahkemede çok hazırlık yapmanıza rağmen sizi durdurdum. Çünkü bu mahkeme heyetinden karşısına, heyetinin karşısına ilk defa çıkıyor, çıkıyorum diye düşündüm. Ama tabii düşündüğüm gibi olmadı. Bu yüzden eğer mahkeme gününe kadar tahliye olamayıp, 21 Eylül gününde mahkemeye tutuklu olarak getirilecek olursam, aynen eski heyecanla, hatta zulmün 9,5 ayı geçmiş olması hasebiyle, daha ziyade aşkla ve şevkle, Tam iki ay kalmış olduğu şu günden itibaren başlayan hazırlıklarla Allah olan sevginiz gereği ve alameti olarak Allah yolunda beni desteklemeye gelmenizi sizden rica ediyorum. Bu konuda istihara yaptım. İstiharemde namazlarımı kılanlar, namazlarını kılanlar, zekatlarını veren ve ahirete yakinen iman edenlere Kur'an-ı Kerim'in büyük hidayet ve müjde olduğunu bildiren ayeti kerimeler zuhur etti. Bu husus evvelce efendi hazretlerimize bir sabah namazından sonra sorulduğunda beni desteklemeye gelmenin faydalı olacağını buyurmuş. İhvan katılsın mı diye sorduklarında bir şey olmaz buyurmuş. Ki bunu bana orada şahit olan Mustafa Ekin Hoca Efendi bizzat söyledi. Buna binaen iki ay kala size duyuruyorum. İnşallah hakkın tecellisi ve zulmün nihayete ermesi niyetiyle Allah için sevmenin bir gereği ve alameti olarak Yeride zikredilen tüm faziletlere erebilme gayesiyle şimdiden harekete geçin. İnşallah. Ama şimdi anlayamadığım paketler çıkıyor. Özgürlük hakime atıyorlar. Biri yakalıyor 40 tanesi kurtaramıyor. Eğer bu süreçte mahkeme öncesi tahliye vaki olursa o zaman metrisin kapısında buluşuruz inşallah. inşallah. Ben sizi kendimden habersiz bırakmamak için her hafta perşembe günü saat 7'de. Radyodan okunmak üzere mektupsuz bırakmayacağım inşallah. inşallah. Bu kadar uzun olmasa da önemli duyurularım olabilir. Aynen saat yediği geçmemek üzere herkes mektubuma kulak versin. Yani mektuplar bundan sonra ne yapılıyor? İnşallah Lale Gül radyodan Efendim hocamız oraya gönderecek ve böylece bulunduğunuz yerlerde ne yapabilirsiniz? Radyolardan hocamızın mektubunu, efendim yeni gelişmeleri, durumunu, halini, ahvalini böylece inşallah oradan da dinleme imkanı, fırsatı bulmuş olursunuz. Yani buraya gel gelmiyorsunuz. Radyodan dinliyorsunuz. Evet. Devam ediyor hocamız. Ancak tekrarda fayda var. Allah için katılacağımız bu destek toplantısında tahriklere karşı dikkatli olalım. Afiş açmayalım, gürültü yapmayalım, etrafa rahatsızlık vermeyelim, polisle asla karşı karşıya gelmeyelim, söz dinleyelim, itaatli olalım. Sessiz bir şekilde dualarla ve dikirle meşgul olalım. Yani Fatih Camii avlusunda cenazede toplanıldığı gibi nasıl orada sessiz sedasız toplanılıp efendim, dualar edildiyse he, ve aynı şekilde efendim, kargaşa olmadan, gürültü olmadan, Efendime söyleyeyim, nasıl dağılındıysa demek ki aynı şekilde hareket etmek lazım. Müslümana yakışan da budur arkadaşlar. İki, 16 Temmuz pazartesi günü Akit gazetesinin manşetinde Erol Ölmez adında birinin İsmail Ağa'daki cinayetlerle ilgili olarak Patrik'in de ifadesine başvurulmalı. Gerçekler o zaman ortaya çıkar diye ifşaatta bulunduğu yazıldı. Yani Akit Gazetesi'nin 16 Temmuz Pazartesi günkü haberi. Erol Ölmez adında biri ne diyormuş? İsmail cinayetlerle ilgili olarak Patrik'in de ifadesine başvurulmalı. Gerçekler o zaman ortaya çıkar diyor. Hala Hızır Efendi hocamla Bayram Hoca Efendi'nin şehit edilme hususu ortaya çıkarılamadı. Ama gazetenin beyanında Ergenekon örgütündeki bazı kişilerin Patrikane ile irtibatlı olduğu, Patrik'ten ifade alınsa bu işin ortaya çıkacağı, Patrikhane'nin İsmail A cemaatinden rahatsız olup Ergenekon'a İsmail Ağa'yı yok edin diye ricada bulunduğu, Çarşamba semtinden bu cemaat kalkıncaya kadar Patrikhane'nin bu cemaati hedef alacağı yazılmış ki, bu husus evvelden beri bildiğimiz bir husustur. Akit gazetesi bu konuyu ara ara gündeme getirdiği ve unutturmadığı için yöneticilere arayıp teşekkür edin. Benim adım, adıma da teşekkür edin. Benim ilmi konularda yaptığım reddiyeler ve Hasan Karakaya'nın şahsımı ve ırzımı hedef alan yazısına, yazısına karşı olan tepkim sizi bir kurumu vs. yazarlarını hedef almaya sevk etmesin. Daima usulünüz şehit bayram hocamızın sürekli tekrarladığı ''Hudma safa da'ma keder'' ''Safi olanı al, bulanık olanı bırak, düsturunu takip olsun.'' Evet yani bu konuların da gündeme ne yapılması lazım? E gelmiş olması lazım. Dolayısıyla efendim Akit gazetesi kurum olarak ne yapıyor? Bunları gündeme taşıyor. Dolayısıyla efendim sahiplerine yöneticilerine hocamız ne diyor? Arayın diyor birer teşekkür edin diyor. Ha içinde efendim hepsinde ne vardır? Her yerde iyisi de vardır, kötüsü de vardır yani. O zaman ne yapacağız biz kötüsünü değil iyisini alacağız. Dolayısıyla sahipleri de efendim hakikaten iyi insanlar Efendim onun kardeşlerinden, ortaklarından bir Nuri abimiz var mesela. E o da tanışmıştık mesela evvelce radyoda. Dar bir yerde namaz kıldık. Efendim hemen namaz biter bitmez. Orada yazar çizer takımı bazı kimseler de vardı. Hemen kendilerini dışarı attılar. Çok bir daraldılar, sıkıldılar, tellediler. Nuri abi çıkmadı. O da ne yaptı? sünneti kıldı, tesbih çekti, dua yaptı. Hep herkesle beraber çıktı. Ben mesela orada şaşırdım mesela ve çok hoşuma gitti. Yani ibadetine düşkün, meraklı bir insan, Cümbel hocamızda çok seven bir insan dolayısıyla bu vesileyle ne yaparsınız? sahiplerine, yöneticilerine telefon edip bir teşekkür etmek efendim bu da bir nedir? İnsanlık gereğidir. Çünkü bu dava hepimizin davasıdır. Evet. Ve hocamız devam ediyor diyor ki bu vesileyle Akit Gazetesi'nin 13 Temmuz Cuma günü okurun sesi sayfasında Konya'dan yazan Muhammed Şenol'un 10. köyden cübbeli hocamıza başlıklı yaz, yazısını yayınlaması da beni çok sevindirmiştir. <gülüyor> 10. köy hani dokuz, doğru söyleyen 9 köyden kovarlar ya demiş sen de köyde ne işin var şehre git vali ol demiş hani bu da şimdi demek ki 10. köy. 10. köyden Cümbeli hocamıza başlıklı yazısını yayınlaması da beni çok sevindirmiştir. Öyle ya, sen şimdi bir Cümbeli hocayı öven bir yazı yazarsın. Efendim yönetim onu koymayabilir. Değil mi? Onu koymaz. Tavır yapar. Efendim mesafe koyar. Demek ki bak onu da koymaları. Hocamız diyor ki beni sevindirdi. Zaten mektubu buraya almış. İnşallah onda da okuyacağız şimdi. Ayrıca... Benim evvelce evimin mescidinde Akit'e vermiş olduğum bir röportajda çektikleri resmimi de sayfanın başına koymuşlar ki bu da kendilerine teşekkürümü mucip bir davranıştır. Müsait olanlarınız benim adıma arayıp yahut mail gönderip teşekkür edin. Buradan da inşallah teşekkür ediyoruz. Siz de gazeteye mektuplar gönderin. Yine bakıyorum dini geçilen gazeteler arasında dini ve milli konularda milli gazeteyle Akit gazetesinden daha iyisini göremiyorum. Ağa'dan Milli Gazete'de milli bir gazete. Dolayısıyla bu konularda çok hassas, ehli sünnet çizgisinde ve diyor Akit gazetesi bu ikisinden daha iyisini göremiyorum. Tabii ki hocamız devam ediyor. Akit'in dünya işte malemiyle ilgili haberleri ve ulaştığı saha daha fazla olduğu için faydası daha çok oluyor. Şimdi size o mektubu aktarayım. Yani mektup neydi? 10. köyden Cümbeli hocamıza İslam bizi ayakta tutan ve bizi birbirimize bağlayan hayati öneme sahip bir değerdir. Bunu bilen dinsiz çevreler ve onlara alet olanlar, Türkiye'de İslam'ın oluşturduğu birlikteliği bozmaya çalışanlar, yıllardır halkın dine ve din adamlarına karşı olan teveccühünü, hürmetini yok etmek için çeşitli oyunlar tertip etmişler ve etmeye de devam etmektedirler. Burada en acı olan ise maalesef onlara alet olanların yaptıklarıdır. Çünkü malum çevrelerin niyeti ve gayeleri zaten Müslümanlarca malumdur ve onların tüm yaptıklarına karşı tedbirlidir. Sureti haktan gözüken ama dış güçlere alet olanların yaptıkları ise maalesef temiz insanları derinden yaralamaktadır. Bunlar bu yaptıklarıyla İslam'a ve Müslümanlara inanmayanlardan daha çok zarar vermektedirler. Yıllardır ülkemizde sanat ve kültür adına yapılan film ve benzeri gösterilerde hep bin adamları sahtekar, çıkarcı ve üç kağıtçı olarak lanse edildi halkımıza. Halka dini anlatan insanları kötüleyen hikaye ve fıkralar dolandı dilden dillere. Bunların hiçbirisi kasıtsız ve öylesine söylenmiş sıradan sözler değildi. Hepsi bir propagandanın ve yönlendirmenin planlı çalışmalarıydı. Bunların etkili olabilmesi için de din eğitimi günden güne etkisizleştirildi. Bütün bu çalışmaların tek amacı vardı. İçi boşaltılmış bir İslam anlayışı ve yozlaşmış bir halk. Cübbeli Ahmet hocamızın maruz kaldığı iftira ise bu iğrenç oyunların son perdesidir. Öncelikle yapılan iftiraların sonucunda kim ne kazanıyor diye bakarsanız iftira edeni de kolayca görebilirsiniz. Cübbeli hoca ehli sünnet inancını halka anlatan, Yahudi Hristiyan cennete girecek diyenlerin karşısında dirayetle duran, her vaazında, her sohbetinde sapık görüşleri deşifre eden, birliği bozmaya çalışanları açıkça ifşa eden bir kimsedir. Bunun yanında Cübbeli Hoca şahsında İslam'ı anlatan kimselere bir çamur atılmaya çalışılmıştır. Yani Cübbeli Hoca'nın şahsında İslam'ı anlatanlara bir çamur atılmaya çalışılmıştır. Bu aslında hep böyle olmuştur. Cübbeli Hoca'ya atılan iftiraları gerçekte fiilen yapan kimseler olmuştur. Bunların yaptıkları ne konuşulmuştur ne de bir suç olarak lanse edilmiştir. Dillendirilmemiştir bile. Görüyor musun bak ne kadar güzel tespitlerde bulunuyor adam yani. Yani Cümbeli Hocamıza yapılan iftiraları sen boş ver. Yani bu iftirayı başkaları fiilen yapsa bile diyor. He? Bunlar ne konuşuluyor ne de suç olarak lanse ediliyor. Hatta dillendirilmiyor bile. Buna karşılık bir iftira sonucu bir kimseye, özellikle bir hoca, alim kişiliği olan kimseye bu kadar yüklenilmesi bile bunun kasıtlı ve yıpratıcı, yıldırıcı, maksatlı bir iftira olduğunun en büyük kanıtı değil midir? Biz bu oyunları, bu senaryoları yıllarca gördük. Yine tüm bunların yanı sıra Cümbeli Hoca 28 Şubat sürecinde dik duran, haktan yana cesurca tavır koyan ve bunun bedelini de ödemiş olan bir kimsedir. Biz her türlü iftira ve karalama kampanyalarına karşılık, özellikle insanlara hiçbir maddi menfaat karşılığı olmadan, bütün riskli zamanlarda dahi gerçek İslam'ı anlatan bir kişi hakkında iyi niyetimizi muhafaza etmeliyiz. Bu ülkede yıllarca Müslümanlar üzerinde kampanyalar üretildi. İnanan insanlar yıllarca haksız muamelelere tabi tutuldu. Ama hiçbirisi şimdiye kadar ne bölücülük yaptılar, ne de anarşi yanlısı oldular. Ne devlete karşı bir hareketin içinde oldular, ne de milleti yanlış yönlendirme gayreti içerisinde oldular. Tam aksine şahsi menfaatleri ve makamları uğruna ağız değiştiren insanlara karşı, Onların menfaat endeksi söyledikleri yanlış bilgilere karşı halkı uyanık olmaya davet etti. Bunun içindir ki olmadık iftiralara ve haksız muamelelere maruz kaldılar. Cübel Ahmet Hoca da samimiyetine inandığımız bir kimsedir. Hepisinden öte insanlara doğruyu anlatan, ülkemiz üzerindeki dış güçlerin güdümünde inanç noktasında yürütülen yanlış kampanyalara karşı duran ve halkı uyaran bir kimsedir. Bu mücadelesinde de haklıdır. İnananlar daima üstün gelecekler müjdesi uyarınca Bu iftira kampanyası sürecinin de en kısa sürede gerçeklerin ortaya çıkarak son bulmasını ümit ediyoruz ve böyle olacağına inanıyoruz. Bu ülkede doğruyu, hakikati söyleyenler için süreç yapay mı işlemiştir? Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Evet, böyle bir söz atasözümüz de vardır. Buna böylece bir kez daha üzülerek şahit oluyoruz diyor. Evet gördüğünüz üzere herkes bu kardeşte, herkes gibi bu kardeşimizde. benim özellikle Yahudi Hristiyanlar cennete giremez görüşünü dillendirdiğim için susturulmaya çalışıldığımı belirtmiş ki benim bu hizmetimden en çok bir buçuk kilometre yakınında konuşma yaptığım patrikanenin rahatsız olduğu aşikardır. <gülüyor> Tabii ki kimimiz şahitliği hak et, kimimiz şehitliği hak etti. Benim gibiler de ecelimiz gelmediği için yaşamaktayız. Ama Vatikan ve Patrikhane'nin taşeronluğunu yapan gayrimeşru yapılar tarafından öldürülmekten beter bir hale düşürülmek için hapse atılmış bulunmaktayız. İnsanlar Ermeni ve PKK yandaşlığını gururla açıklayabiliyorlarken, bir, bir Kur'an ayetlerini, biz olması lazım herhalde, açıklayabiliyorken, biz Kur'an ayetlerini doğru anlattık diye bu zillete maruz bırakıldık. Üstelik teröristlerin nice yetkili savunucuları varken, Müslümanım diyen bir yetkili bile bizim arkamızı aramamıştır, korkmuştur, çekinmiştir. Geçen bir mektupta bir hanım kardeşim etkili bir makamda olan dayısını arayıp benim işimi takip etmesi için kendisine ricada bulunduğunu fakat onun şöyle dediğini naklediyor. Biz devlet adamıyız böyle işlerle uğraşamayız cevabını alınca çok üzüldüğünü yazmış. Şimdi de o kişi sellerle boğuşuyor. Neyse o demedi ama biz ona Allah kurtarsın diyelim. Biz kimsenin yargıya müdahale etmesini istemiyoruz. Ama bunca konuştuğumuz solcu kesim bile hocanın tutuklu yargılanmasına ne gerek var diye sorarlarken hatta Davutoğlu, Büşra Hanım terörist olamaz diye şahitlik yaparken bizi tanıyan bir Müslüman da çıkıp hoca böyle pis işleri yapmaz diyemez miydi? Yani yetkili, etkili, resmi bir kişinin de böyle demesi ne var ya? He çok mu zor? Evet, ne kadar zormuş. Geçen hafta size Davud Davutoğlu'nun bu sözünü yazmıştım. Ve öyle tanıyorsa şahitlik yapması normal demiştim ama hapis kadıncağızı hiç yaramamış. Çıkar çıkması hepimiz BDP'liyiz demesin mi? Halbuki İçişleri Bakanı bunların PKK'lı olduklarını 14 Temmuz olayları kapsamında bu hafta basın toplantısında açıkladı. Doğrusu da buydu. He. Bunların hepsinin PKK'lı olduklarını 14 Temmuz olayları kapsamında bu hafta basın toplantısında da açıkladı. Yani biz filan yerliyiz diyor ya İçişleri Bakanı diyor ki bunlar diyor efendim basın toplantısında PKK'lı olduklarını açıklıyor. He. Doğrusu da buydu. Evet sen şimdi onlar hakkında güya iyi bir açıklama yapıyorsun. He. O ne yapıyor? Kalkıyor. Senin bulunmuş olduğun hükümetinden başka bir bakanın açıklamasını doğru çıkaracak bir şey söylüyor. Yani sana bir nevi küfretmiş oluyor. Ama sen bir hoca hakkında, bir alim hakkında, milyonların sevdiği he, ulema hakkında iyi bir şey söylesen, milyonlar da sana dua eder, hoca da çıkar sana dua eder. Demek ki duaya da layık olmak lazım. Duayı da hak etmek lazım. Rabbim Celle Celaluhu, Bizim de ardımızdan dua edecek pek çok kitleler olmasın nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. Geçen hafta yazdım. Bakın, bakanın açıklamasından birkaç gün sonra tahliye ettiler. İnşallah siz de yetkili makamlara yani onu demek ki bakan öyle açıklayınca adamlar da ne yapıyorlar? Tahliye ediyorlar. İnşallah siz de yetkili makamlara etkili mesajlar gönderin de biz de tahliye olurken ne diyelim? Hepimiz ehli sünnet Müslümanız. Müslüman olmayan cennete giremez diye haykıralım inşallah. İnşallah. Ha şimdi yukarıda bir cümleyi atlamışım. Biri çıkar hepimiz Ermeniyiz der. Biri çıkar hepimiz BDP'liyiz der. Kimin adına konuşuyorlar belli değil. Ha işte biz de diyor tahliye olurken ne deriz? Hepimiz ehli sünnet Müslümanlarız. Müslüman olmayan cennete giremez diye haykıralım inşallah. Evet. 3. Geride de zikrettiğim üzere biz din kardeşlerimize dua edersek bir misli de bize nasip olur. Onun için en çok Suriye'deki ehl-i sünnet kardeşlerimize dua edelim. Geçen hafta Teremse'de 270 masum insan şehit edildi. Geçen hafta Mustafa Hoca'nın da dediği gibi bana da dua ediyorsunuz ama çıkartamıyorsunuz. Yani hapisten çıkmadı diye sakın duanız kabul olmuyor zannetmeyin ve duayı bırakmayın. Bakın Suriye olayları bir seneyi açtı. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanıyla el ebdalu bi Şam. Ebdal, yani ebdal denilen seçkin veriler nerededir? Şam'dadırlar. Ve bu merbaun araçulen. Onlar kırk kişidirler. İnsanlar onlar sayesinde yağmura ve rızıklara kavuşurlar. Yer halkından belalarda onlar hürmetine kaldırılır. Bakın dikkat edin. Ha. Şam'da bulunan ebdal hürmetine. Efendim, yeryüzünden, yer halkından belalar kaldırılır. Şimdi bakın, öyle şimdi oraya getirecek hocam demek ki. E Şam kaynıyor, halbi kırkların hepsi orada. Evet, devam ediyor hocamız. Ama bir kaza ve kader mübrem olursa o geri dönmez. Biliyorsunuz bir kazayı muallaka vardır, bir kazayı mübrem vardır. Bunlar tabii derin konular girmeyeceğim ama kazayı mübrem ne kadar tedbir alırsan al, ne yaparsan yap, mutlaka tahakkuk edecek olan kazadır. Dolayısıyla kader mübrem olursa o geri dönmez. Şam havalişinde bulunan kırklar, Suriye'ye dua etmiyorlar mı? Ediyorlar mıdır? Ediyorlar. Elbette ediyorlar. Peki kabul olmuyor mu? Oluyor. Elbette oluyor. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Ve et minkum şu heda, sizden şehitler almak diliyor buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmetün merhumetün. Benim ümmetim rahmet olmuş bir ümmettir. La azâbü aleyhâ fil âhireti. Onlar üzerine ahirette azâb yoktur. Azâbüha dünya. Ama efendim, günahları vardır ki bu yüzden adapları dünyadadır. Nedir onlar? El fitenu ve zelâzil. Yani dünyada kargaşalar, karşılaşacakları iç savaşlar, dış savaşlar ve zelzelelerden ibarettir buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Duamızın kabul edilmesi için de bazı şartları yerine getirmemiz gerekir. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi de nedir? Helal lokma. Helal yemektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sadimliye Mivakkas radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Et ibmet ameke. Yüste yeceğini yiyeceğini helal ye ki duan kabul edilsin. Evet. Hadis-i şerifte beyan edildiği üzere her duanın bir karşılığı vardır. Duam kabul edilmedi diye üzülmemek gerekir. allah Teala yeryüzünde dua eden hiçbir Müslümanın isteğini geri çevirmez. Mutlaka bir karşılık verir. Ya dileğini kabul eder, ya onun yerine kendisinden bir kötülüğü def eder, ya da duasının mükafatını ahirete bırakır. Suriye'nin başına gelenler, bize Şia'nın ne bela olduğunu bir defa daha gösterdi. Birçok İran sempatizanının uyanmasına vesile oldu. Pahalıya patladı ama insan bunların ne kadar bozuk adam olduklarını zaten sahabe düşmanı olduklarından anlamalıydı. Murat Soydan Hoca Efendi bana İran'da Hazreti Ömer'i şehit eden Ebu Lü Lüğe ait anıt mezar olduğunu Ömer radiyalağını şehit ettiği için onu çok sevdiklerini söylemişti de şaşırmıştım. Bu hoca kardeşimiz orada biraz kaldı dolayısıyla oradaki durumu biliyor. Şimdi geçen de Cuma günü Şevki Yılmaz Hoca bakın neler yazmış. Evet hakikaten çok güzel bir yazı. Ben de okudum bunu evvelce. Şevki Yılmaz Hoca Akit gazetesinde yazmış gene. Bu yazıyı her tarafa aslında bu internetlerden şuradan buradan Facebook filan uğraşıyorsunuz ya her tarafa aslında yayın. Ve özellikle tabi bunun Akit gazetesinde yazılması bence çok önemli. Çünkü şu anda artık ehli sünnet itikadına uygun yazıları da sık sık orada görüyoruz. Şimdi bakın bu yazıyı bir okuyun ya, dinleyin bakın şimdi. Şöyle diyor. Hocamız o yazıyı buraya almış. İlmin kapısı Ehli Beyt'in ve Ehli Sünnet'in imamı Ali radıyallahu an efendimize kin beslemekle Ebubekir Sıddık radıyallahu an Ömerül Faruk radıyallahu an ve Osman bin Nurey radıyallahu an efendilerimize kin beslemenin ve lanet okumanın arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi de İslam nizamının parlayan yıldızları ve ehlibeytin Beyt'in incileri değil mi? Müslümanların İslam'a ilk giren öncüleri değil mi? Eşsiz önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çile, mücadele ve hizmet arkadaşları değil mi onlar? allah Teala Hazretlerini Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah لَقَدْ رَضْيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o ağacın altında sana bağlılıklarını bildiren, biat eden müminlerden Allah razı olmuştu. لَقَدْ رَضِيَ an. Hani diyorsun ya sahabe ismi bahsettiği zaman radıyallahu an diyorsun ya, Allah ondan razı olsun diyorsun ya. Allah zaten razı Kur'an'da beyan ediyor. Evet, işte bu ayeti kelimesinde Mevla Teala onlardan razı olduğunu açıklamadı mı? Hudeybiye'de Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ali, Hazreti Osman ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın o ağacın altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elinin üzerine elini koyup biat eden mübarek elin sahipleri değil mi? Tabi Hazreti Osman radıyallahu anh o zaman neredeydi? Mekke'ye elçi olarak gitmişti ve hapsi, hapsedildi bir vayet göz hapsi Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit edildiği haberi gelince sahabe-i kiram hep ne yaptılar? İşte o ağacın altında Hudeybiye'de biat ettiler Hazreti Osman'ın yerine de radiyallan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi ne yaptı biat etti. Evet. Peki Allah'ın razıyım dediği hem de ayetle tabit değil mi? Allah'ın razıyım dediği kulunu sevmeyenden Allah razı olur mu? Ya, onlara kim besleyenlerin başları belalardan kurtulur mu? Üstelik ilk halifelerimizin hepsi şehitlik makamına ulaştılar. Biri zehirli yemekle şehit edildi. Hazreti Osman'ın şehit edilirken okuduğu Kur'an-ı Kerim hala İstanbul'da. Kur'an okurken şehit ediliyor. He kanı sıçrıyor. Hangi ayete? fese seyek feke Onlara karşı Allah sana kafi. Kanı gidiyor o ayete sıçrıyor ya. Allah Allah. Sen kalkıyorsun onu sevmiyorsun. Evet, Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim hala İstanbul'da Topkapı Müzesi'nde <gülüyor> Hazreti Ali ve Hazreti Ömer namaz anında caminin mihrabında secdede şehit edildi. İran bugün İslamiyet'i gerçekten benimsemişse bunu Hazreti Ömer Efendimiz'e borçludur. Hazreti Ömer orayı fethetmeseydi ateşe tapan mecusi olacaklardı kendilerine bu güzel İslam dinini Allah'ın inayetiyle ulaştıran Hazreti Ömer Efendimiz'e teşekkür görevleri değil mi? Kudüs-ü Şerif'i fethettiği için Yahudilerin Hazreti Ömer'in için kim beslediklerini anlıyoruz da İran'ın kininin sebebini anlamakta güçlük çekiyoruz. Ne acıdır ki ilk defa geçen hafta internetten İran'ın Keyşan şehrinde yani Şevki Yılmaz'ın yazısı devam ediyor. Ha? Ne acıdır ki diyor ilk defa geçen hafta İnternetten İran'ın Keyşan şehrinde Hazreti Ömer'in katili Ebu Lüklü lü, Feyruz ismine görkemli bir türbe vardı. Yine Keyşan şehrinde Ebu Lü ismini taşıyan büyük bir bulvar bulunmaktadır. Ebu Lüklü lü, Feyruz adına İran'ın inşa ettiği büyük tapınak da bu bulvar üzerinde bulunmaktadır. Yani Ebu Lü lü hala milli kahraman ve ruhani önder olarak görülmektedir. Türbe yakın akın, akın ziyareti edenler ahirette Hazreti Ömer'in katiliyle beraber dirilmek için dualar etmekte, İranlı Mecusi Ebu Lü lünün türbesine ellerini yüzlerini sürmektedirler. Ben diyor bu yazıyı okuyunca şoka oldum. Halbuki Mecusi yani Ateşperest Katileb'ünün Lü melun cesedi Medine-i Münevvere'de bulunmaktadır. İran devleti Medine-i Münevvere'de Mesih-i sabah namazında secde halindeyken İslam devlet başkanı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı şehit eden ateşperest mecusi alçağı Ebu Melununun -Lü İran'daki hayali anıt mezarını derhal yıkmalıdır. Yoksa Allah'ın razı olduğunu müjdelediği büyük şehit Hazreti Ömer'in Faruk radıyallahu anh'ın katiline sahip çıkmaya devam eden bir devletin ve ona göz yuman halkların başı belalardan asla kurtulmayacaktır. Nasıl yazmış değil mi? Petrol nimetine rağmen varlık içerisinde yokluk ve sıkıntı çekmeye devam edeceklerdir. Allah'ın veli kullarına düşman olanların maddi ve manevi iki yakası bir araya gelir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri saadetlerine gelip onun rahmet kucağında yatan arkadaşları ve kayınpederleri, hem arkadaşları hem kayınpederleri, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüma efendilerimize selam yerine lanet okuyanlara Allah ve tüm melekler onlar tevbe edinceye kadar lanet etmektedir. Evet. Bu yazıyı siz aslında ne yapın? Ner tarafa yayın, duyurun, okuyun, okutun inşallah. Yani bayağı bir meselenin özeti. İşte hocamız devam ediyor. Evvelce bu yazılar gazetelerde bu ağızlardan çıkmazken hamdolsun hakikatler ortaya çıkmaya başladı. Elhamdülillah. Rabbim ehli sünnet dışı fırkaları zelil eylesin Amin. Ehli sünneti tüm dünyada ve özellikle Kırklar yurdu Şam-ı Şerif'te aziz eylesin Amin. Zalimesede destek veren tüm devletleri Milletleri rezilü perişan eylesin Amin, Amin. Evet dört şehit Hazretlerinin de konuşmasının sonundaki beyanı veçile Mağfiretin coştuğu Ramazan-ı Şerif ayına girmek üzereyiz Aman fırsatı değerlendirelim Kur'an-ı Kerim hatbine başlayalım. Zikir ve sadakaları ihmal etmeyelim. Her on günün zikri var ki bunlar çok mühim. İlk on gün yani yarından itibaren yüz kere ya erhamer rahimin demeye başlayalım. Huzur üzere okuyalım. İftar duaları da çok mühim. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir Müslüman oruç tutar da iftar anında ya azim, ya azim ente ilahi la ilahe gayruk ilahi du'a. Ey büyük Allah Ey büyük Allah benim ilahım ancak sensin senden başka hiçbir lah yoktur benim için büyük günahlar bu bağışla zira şu muhakkak ki büyük günahı senin gibi büyükten başkası mağfiret edemez derse mutlaka annesinin kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır bunu çocuklarınıza öğretin zira muhakkak bu Allah'ın keala'nın ve Resulünün sevdiği bir kelimedir Allah'ın keala bununla dua edenin dünya ve ahiret işlerini yoluna koyar. Hadisi şerifinde açıkladığı, Yağ alayım duasına ne olur? Çoluk çocuk okuyalım ve bu duayı, efendim, çocuk, Çoluğumuza, çocuğumuza öğretelim. Bu dua Ramazan Risalesinin, 380. sayfasındadır. Evet tabi Ramazan-ı Şerif geliyor. Artık Ramazan Risalelerini ne yapalım? Ellerimizi alalım. Herkes olmayanlar birer tane edinsin. Dolayısıyla bu Ramazan ayı bitmeden de, O kitabı mutlaka katmedelim bakalım neler var neler var. İşte bu dua, Ramazan Risalesi'nin 380. sayfasında mevcut. İşte Ramazan Risalesi de burada. Arkadaşlar da çıkarken sizlere arz ederler. Olmayanlar buradan da alamazsa 444-18-10 numaralı telefonlardan 444-18-10 numaralı telefonlardan siparişlerini verebilirler. Bu eseri elden düşürmeyelim. Herkese ulaştıralım. Ramazan'da bağışlanmazsak ne zaman mağfiret olacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Râğime en firaculin Ramazana yetişip de he edraka Ramadhane felem Ramazana yetişip de affedilmeyenin burnu toprağa sürtülsün buyurarak bu ayda folunmayanlara olunmayanlara beddua etmiştir. Diğer bir hadis-i te, Cibril Aleyhisselam beddua etmiş. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ise amin demiştir. Artık böyle biri nasıl iflah olabilir? Evveli rahmet olan mübarek ay geçen sene olduğu gibi inşallah yağmurlarla, serinliklerle ve rahmetler, rahmetlerle gelecek ve mağfiretlerle, beraatlarla, şefaatlerle bize veda edecektir inşallah. Özellikle oruçluyken kavgadan, gürültüden, sövük saymaktan, kalp kırmaktan, müzik dinlemekten, yalan konuşmaktan, gıybet etmekten, laf taşımaktan, yalan yere yemin etmekten ve namahreme şehvetle bakmaktan çok sakınalım ve çok dikkat edelim ki Oruçlarımız sağlam kalsın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Mellemiye da kabile zür ve amele bihi, faleş elillayin hacetün fi elye da ve şarabahu. Her kim yalanı, çalgıyı ve günahı günah işleri terk etmezse, oruç tutup da yemeğini suyunu terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur, buyurarak Allah'ın kâlanın bizden takvaya riayet istediğini böylece beyan ediyor. İnşallah bir dahaki hafta radyoya göndereceğim mektupta Ramazan-ı Şerif hakkında size birçok hadis-i şerif ve rivayet anlatacağım. Bu vesileyle siz hem Ramazan Risalesini hem de Oruç Risalesini mutlaka okuyun ve okutun. Bir fıkıh meselesiyle meselesi hele de Ramazan ayında oruçla ilgili bir hüküm okumak bir geceyi sabaha kadar oruçlu geçirmekten eftaldir. Bu gece Ramazan Risalesinde geçen hilal dualarını okumayı unutmay unutmayın. Her ay okunmalıysa da bari bu mübarek ayı sünnet üzere karşılayın da karşılayın ki bu duaları okuyan Ramazan'a bağışlanmış halde girer. Bu gece nafile bir namazla fetih süresi okursanız bir sene korunursunuz. Fetih süresini ezber bilenler ne yapmalı? Efendim nafile iki rekat olabilir, dört rekat olabilir. Ama tabi gecelerde nafileler iki rekat. Fetih süresini okursanız bir sene korunursunuz. Bu da Risale'de mevkürdür. Orada zikredilmiştir. Bir de bu gece şadet parmağınızı göbeğinize koyarak mülk süresi okursanız bir ay yedikleriniz dokunmaz. Mutlaka bunu yapmak lazım. İftarlarda ha babam de babam götürüyorsunuz yani. Öyle bir sofra ki tuzlu koyacak yer yok değil mi? <gülüyor> bu gece şehadet parmağınızı göbeğinize koyarak fazla da bastırmana gerek yok. Kendini rahatsız etme fazla. Mülk süresi okursanız bir ay yedikleriniz dokunmaz. Ama siz yine de az yemeye bakın. Yani nasıl olsa mülk süreci de okuduk. Ne gelirse yiyelim götürelim deme. Beş. <gülüyor> Gazetelerde Efendi Hazretlerimizin amcaoğlu olan aynı zamanda Mahmut Şevket Hoca Efendi'nin Saadettin ve Bahaddin Efendilerin babası Kesmekaya Camii İmamı Ahmet Hamdi Usta, Osmanoğlu Hoca Efendi'nin vefat haberini okudum. Kendisi Efendi Hazretlerimizin sohbet etmek için sürekli çağırdığı kıymetli bir kişiydi. Benim de baba dostumdu. Benimle çok ilgilenir, halimi hatırımı sorar, evvelce hapis yattığımda çok arayıp sorardı. Osmanlıca kitapların basılması yasak olduğu dönemde bu hocamız çok gayret ederek Risale-i Kutsiye'yi tab, tab ettirmiştir, bastırmıştır. Ayrıca mektubatın ilk baskısında da hizmeti oldu diye hatırlıyorum. Rabbim kendisine rahmeti vasıası ile rahmet eylesin, Amin. kabrini nur eylesin, yerinde bıraktığı kederdi dida ailesine de sabrı cemil ve ecr cezil niyaz ederim diyor. Amin. Yusuf amcamız da bu akşam bu hocamızın ilave mektubunu bizlere getirdi. Ee, tabi bu mektubu yazdığı zaman bir de Nur Erkan Hoca Efendi biliyorsunuz dün cenaze namazını kıldık. İmam-ı Azam e, lakabıyla e, Tabii ki hocamız diyor ki çarşamba günü babam ziyaretime geldiğinde İmam-ı Azam Nur Hoca Efendi'nin vefat ettiğini kendisinin de ikindi de e, cenazeye gideceğini bildirdi. Yani demek ki daha mektubu göndermişti o zaman. Daha sonradan hocamız ne yapıyor? Nur Hoca Efendi'nin vefat ettiği haberini alıyor. Bunu bana bildirince çok üzüldüm. Mübarek insan benim çocukken müzakere hocamda. Nişanca imamı merhum Ahmet Hoca ona bu lakabı takmıştı. Ben 11 yaşlarındayken kendisi Gül Cami imamıydı. Ben 77 yılında 1977 yılında dikkat et Ramazan ayında onun camisinde vaaz ederdim. Sonra Üsküdar'da Valide Atik Camii'nde imam oldu. Efendi Hazretlerimizle beraber her salı öğlen namazından önce oraya sohbete giderdik. Efendi Hazretlerimiz her hafta Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa ders yapardı. Nuri Hoca mektubat okurdu, ben de hadis-i şerif okurdum. Çok vefalı bir dost idi. Zengin olduğu kadar cömertti. Her Müslümanın cenazesine gelirdi. Dedemin cenazesine de gelmişti. Annemin cenazesine de iştirak etti. Orada hakikaten çok böyle rahatsız olduğu belliydi. Efendim... Hatta şöyle baktı. Dedim ki seninle röportaj yapmıştım dedim. Hatırladın mı dedim. Hemen şöyle sarıldı bana. Evvelce biz bir röportaj yapmış onunla. Efendi hasilerimizde tabii çok günleri geçmiş. Efendi hazretlerimizden de efendim ders okumuş. Hacca gidiyorlar Bağdat'ta. efendim Karadan gidiyorlar. Herkes e, konaklıyor, otellere gidiyor. Ona İmam-ı Azam denildi diye ne yapıyor? Otelde kalmıyor gidiyor. İmam-ı Azam'ın rahmetullahi aleyhine kabrinde geceliyor yani. Böyle de bizzat inşallah onun anısı olarak birkaç sene önce yaptığımız raportajı önümüzdeki aynı yapacağız? Gene mutlaka koymaya gayret edeceğiz. İnşallah onu alın okuyun bakın. Çok ibret dolu bir efendim, hayatı var. Yokluk içerisinde başlıyor. Fakir, para yok, pul yok. Geç yaşında da okuma başlıyor. Hem parayı buluyor hem ilmi buluyor. Okursunuz bakarsınız. Tabi müteahhit olmuş ama diğer taraftan da ilmi de var, irfanı da var. Efendi aslerimiz gibi bir zatın peşinde efendim, bir ömür sürmüş. Bir asla yakın bir ömür sürmüş ki Rabbim Celle Celaluhu garik garik rahmetler yaksan eylesin. Amin. Cümlemize hayırlı uzun ömürler ikram eylesin. Amin. Ve hepsini İslam'a, Kur'an'a hizmet yolunda geçirmek Rabbim nasip eylesin inşallah. Amin. Evet, dedemin cenazesine de gelmişti. Annemin cenazesine de iştirak etti. O kadar hasta haliyle geliyor bak görüyor musun? Cenazeleri hiç bırakmıyor yani. Onun cenazesinde gördünüz. Gelenler gene Fatih Cami'nin avlusu maşallah dolmuş idi. Evet en son orada görüştük. Rabbim kabrini nur eylesin. Amin. Mekanını cennet eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Ahirette efendi hazretlerimizin civarında cem eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu geride bıraktığı evlatlarına ve tüm Erkan ailesine sabrı cemil, ecr cezil, ihsan eylesin. Amin. Amin. Ramazan-ı şerifiniz şimdiden mübarek olsun. Amin. Gönlümüz şururla dolsun Amin. Amin. Amin diyen dilleriniz nar-ı cahiminden azad olsun. Amin. Amin. Evet. Bu mektup da bu kadar. Şimdi sizlere bir iki duyurum olacak. Şimdi burada... Birkaç aydır hocamızın yazmış olduğu mektupları buradan efendim sizlerle paylaşıyoruz. Sizler okuyoruz sizler de burada ne yapıyorsunuz dinliyorsunuz. Yani bu mektuplarda sizin de aslında neyiniz var? Emeğiniz var. Öyle şimdi dinleyen olunca okuyan da oluyor yazan da oluyor. Ve tabii bu mektuplar belki dışarıda olsaydı hocamız yani böyle şeyler çıkar mıydı bilemiyoruz. Ama tabi içeride olmanın vermiş olduğu bir e, efendim, durum da söz konusu. Orada ilham belki daha başka geliyor değil mi? Cümbeli hocamız bundan önce bandırmada yattığı zaman şöyle dediğini mesela ben hatırlıyorum. Öyle dualar hatırıma geldi ki öyle dualar ettim ki hapishanede diyor. Sanki şöyle de düşündüm. Bu duaları yapmak için mi Allah beni oraya gönderdi acaba? Yani öyle bir ruh hali ve atmosfer içerisinde oluyorsun ki o dualar diline geliyor. Gönlüne ilham ediyor Mevla. Dışarıda bir, efendim, bir hafta düşünsen aklına gelmeyecek şeyler mesela. Dolayısıyla demek ki bazı anlar bazı haller. He, hele tabi e, zindanda, herkesten uzak, Allah'a yakın olduğun bir yerde demek ki daha bir ilham gelebiliyor. E biz de burada okurken, siz de dinlerken bazen güldük, bazen ağladık, bazen neşelendik, bazen efendim mütesir olduk. İşte bu mektuplar inşallah ne olacak? Kitap haline getirecek. Kitaplaştırılacak. Yapılsın mı? Yapılsın. İnşallah yapılacak. Efendim yani Cübbeli hocamızın aynı zamanda... Suçsuzluğunun, masumiyetinin belgesi niteliğinde. Şimdi bu meseleleri belki bir daha bulamayacaksın. Çünkü burada bir sürü hadiseler olmuş. Hatta Cübel hocamız mektup aralarında, satır aralarında kendi savunmasını yapıyor aslında mesela. Dolayısıyla bir nevi hocamızın masumiyetinin belgesi niteliğinde. Ve tabi metris, medreseyi Yusufiye, efendim, böyle bir yerden efendim Mektebi Yusufiye diyelim mektupları bizzat hocamızın da isteğiyle Arifan yayınları tarafından efendim kitap haline getirilecek ve inşallah sizlere ulaştırılacak tüm kardeşlerimiz bu konuda gayret göstersinler ve bu kıymetli kitabı, kitabı almak için etrafına efendim dağıtabilmek için ne yapsınlar efendim gayret etsinler hocamızın da bu talebidir çünkü bu normal bir kitap değil bir nevi yani kendi savunması niteliğinde de aynı zamanda dolayısıyla ne yaparsın yani işte şöyledir böyledir. Bir kitabını o kitabı hediye. Et. Sen bunu oku bakalım sonra konuşalım dersin yani. Şimdi tabii arkadaşlar diyorlar ki bütün kardeşlerimiz gerek buradaki gerek şu anda radyoları başlarında dinleyen bütün kardeşlerimiz Arifan dergisinin 444 18 10 numaralı telefonları arayarak Arifan şubelerine kayıt yaptırarak sadece talep edilen sayı kadar basılacak. Sınırlı sayıdaki bu kitaba ulaşsınlar. Yani demek talebe göre yapacaklar herhalde. Onun için siz ne yapın? Yani biz istiyoruz ki çok bassın. Çok efendim e, baskılara ulaşsın. Ama demek ki efendim e, siparişe göre, talebe göre de hareket edecekler. Onun için sizler inşallah hepiniz almak istemiyor musunuz mesela? Ha, şu anda daha yok. Önümüzdeki hafta inşallah basılacak. Ama ne yapalım? Hemen telefon edelim. Benim ismimi de yaz. Mesela Arifan şubeleri nerelerdeyse oralardan da kayıt yaptırabilirsiniz. Adınızı, soyadınızı, telefon numarasını yazarsınız. Ve ona göre ne yapılır? Baskı yapılır zaten size ne yapacaklar? İnşallah geri dönecekler. 444-18-10 numaralı telefonu arayarak efendim, veyahut Arifan şubelerine kayıt yaptırarak efendim... Sadece talep edilen sayı kadar basılacağından dolayı kayıt yaptırmanızda rica ediyoruz. Rabbim Celle Celaluhu inşallah bu mektupların basılmasını, kitaplaştırılmasını, he her taraflara yayılmasını Rabbim nasip eylesin. Amin. Evet böyle de bir anı, böyle de bir hatıra olmuş olur. Evet, Ramazan-ı Şerif ayında... Burada yokuz ama tabii biz cuma namazı secdelere devam edeceğiz. O yıllardır devam ediyor. Cümbel hocamız başlattı bunu. Senelerdir elhamdülillah bu fakirde işte hocamız artık efendim içeri düşme durumları filan oluyor. Yurt dışı durumları, hastalıklar, rahatsızlıkları ve bir şekilde burayı ne yapmadık? Devam ettirdik secdeleri. Rabbim Celle Celaluhu devamını nasip eylesin inşallah. Amin. Yaz oldu, kış oldu. Efendim mümkün mertebe inan hiç bırakmadık. Ne karlar oldu, ne şeyler oldu. Şurada arka sokaktaki adam gelemedi o kadar kar, biz gene Rabbim Celle Celaluhu gelmek nasip etti bize. Yani çünkü azmedersen, gayret edersen Mevla işini yapıyor, kolaylaştırıyor. Bir de tadını da lezzetinde veriyor yani. Dolayısıyla secdeden inşallah devam edecek. Ama Perşembe akşamları artık burada mektup Ramazan münasebeti. Ya Ramazan ayı içerisinde okunmayacak. Ama 7'de hocamız gene kısa da olsa, uzun da olsa, efendim malumat sahibi yapacak ve de mektuplar radyodan, Lale Gül Efendim'den okunacak. Şimdi Salavat-ı şerifeyi beraber oku okuyalım ve böylece de sohbeti noktalamış ol olalım. Allahümme. Allahümme salli Sallı ala. Seyyidina, seyyidina. Muhammedin nebiyyil ummi. El habibil alil kadri. El habibil kadri El azimil cahi. El azimil cahi. Ve ala alihi ve sahbi. Allahümme, Allahümme. salli Sallı ala. Seyyidina Seyyidine. Muhammedin Nebiyyül Ümmiyy El Habibil Alil Kadri, El, -habibil Alil Kadri. El, -azimil Cahii, El Azimil Cahii Ve Ala Alihi Ve Sahbihi, ve alihi ve sahbihi. Allahümme, Allahümme Salli Ala, Salli ala. Seyyidina Seyyidine. Muhammedin Nebiyyül Ümmiyy El Habibil Alil Kadri El-Azîmil Câhî El ve alâ âlihî ve sahbîh. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri şimdiden Ramazan-ı Şerif ayımızı mübarek eylesin. Amin. Gecesini, gündüzünü ihya'ya muvaffak eylesin. Amin. Oruçlarla, mukabelelerle, teravihlerle, namazlarla, ibadet ve taatle o Ramazan-ı Şerif ayının başındaki rahmetten, ortasındaki mağfiretten istifade edip sonunda da cehennemden kurtulanlardan eylesin. Amin. Cümlemizi hakiki manada bayramlara ulaştırıp cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin amin. Ay.